Teknolojinin İslam'a uyumu, teknolojinin hızlı ilerlemesi, hayatın birçok alanında olduğu gibi dini yaşantıda da yenilikleri beraberinde getirmiştir. İbadetlerin dijital ortamda kolaylaştırılması, Müslümanların dini vecibelerini yerine getirmelerinde yeni imkanlar sunmaktadır. Ancak bu yeniliklerin İslam'ın temel prensipleriyle uyumlu olması büyük bir önem taşır. Dijital teknolojilerin ibadetlere katkısı, dijital platformlar sayesinde Kur'an-ı Kerim, Hadisi şerifler ve dini ilimler kolayca erişilebilir hale gelmiştir. Mobil uygulamalar ve web siteleri üzerinden Müslümanlar, dini bilgilerini artırabilir ve ibadetlerini daha bilinçli şekilde yerine getirebilir. Namaz vakitlerini bildiren uygulamalar, oruç günlerini hatırlatan takvimler ve zekat hesaplama araçları, ibadetlerin daha düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanır. Teknolojinin İslam'a uyumu nasıl sağlanır? Dijital ortamlarda paylaşılan dini içeriklerin, Güvenilir kaynaklardan alınması ve uzmanlar tarafından denetlenmesi gerekmektedir. Yanlış bilgiler, dini yaşantıyı olumsuz etkileyebilir. Teknoloji, ibadetlere yardımcı bir araç olarak görülmelidir. İbadetlerde esas olan niyetin ve ihlasın korunmasıdır. Dijital araçların kullanımı, Allah'a olan teslimiyeti ve kulluk bilincini gölgelememelidir. Avantajlar Dini bilgilerin yayılması Online dersler ve konferanslar dini bilgilerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlar zaman yönetimi ibadet hatırlatıcıları günlük ibadetlerin aksatılmamasına yardımcı olur engellilere kolaylık fiziksel engelleri olan bireyler dijital araçlar sayesinde dini vecibelerini daha kolay yerine getirebilir sınırlamalar bağımlılık riski teknoloji bağımlılığı ibadetlerin derinliğini ve manevi anlamını zayıflatabilir kültürel ve manevi kayıplar teknolojinin yanlış kullanımı İslam'ın geleneksel değerlerine zarar verebilir. Dijital teknolojilerde yenilikçi İslami projeler, sesli okuma, tefsir ve miğil özellikleri sunan uygulamalar, Kur'an öğrenmeyi kolaylaştırır. Sanal gerçeklik, VR, teknolojisi kullanılarak, hac ve umre eğitimleri daha etkili hale getirilebilir. Sadaka ve zekat bağışlarının güvenli şekilde yapılmasını sağlayan platformlar, yardım faaliyetlerini artırabilir. Teknoloji ve ibadetin dengesi İslam, Dengeyi gözeten bir dindir. Teknoloji, ibadetlere yardımcı bir araç olarak kullanılmalı, ibadetin manevi boyutunu gölgelememelidir. İbadetlerdeki esas unsur, Allah'a olan bağlılık ve ıhlastır. Teknoloji, bu bağlılığı desteklemeli, asla zayıflatmamalıdır. Dijital teknolojiler, ibadetlerin daha düzenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunurken, Müslümanların bu araçları bilinçli bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Sahih içeriklerin üretilmesi, mahremiyetin korunması ve niyetin ihlasla şekillendirilmesi, teknolojinin İslam'a uygun bir şekilde kullanımında temel unsurlardır. Dijital çağın sunduğu imkanları İslam'ın hizmetine sunarak, dini hayatımızı daha zengin bir hale getirebiliriz.